Allah'ım, sallallahu aleyhi Muhammed. Allah'ım, sallallahu aleyhi Muhammed. Allah'ım, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed. Allah'ım, sallallahu aleyhi ve Muhammed. Allah'ım, sallallahu aleyhi ve Muhammed. Allah'ım, sallallahu aleyhi ve Muhammed. Allah'ım, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed. Allah'ım, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed. Allah'ım, sallallahu aleyhi ve ve وَقُلْ اعملُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْخَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ كُنَّبْئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقُلْ اعملُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ Baş ederdiniz ona ila alim el gayb ve esh-shahadeti feyunebbiukum bima kuntum ta'malun. Sadakallahu al-azim. Allahumme fa'alna bil Qur'an al-azim. Barik lana rabbil illa Ben erken geldim de efendi hazretlerimizi ziyarete çıktım. Efendi hazretlerimiz ancak şahit oldu görüşebildim. Ondan dolayı sizi beklettim. Haklarınızı helal edin. Yoksa ben yani 5 gibi 4-5 gibi geldim. Yani 5 gibi Bursa'ya geldim. Ee, o bakımdan biz Efendi Hazretlerimizi beklediğimiz için siz de bizi beklemeniz hak mıdır? Yani Efendi'yi bekleyen adam beklenilir değil mi? Evet. O bakımdan ee, Evet. Şimdi bugün böyle olsun. İnşallah diyelim de inşallah kısa bir sohbet nasip olsun ee, sizi çok yormayalım yani uzatmayalım ama önümüzdeki ay yarım saat daha geri düşer Ezan da geri düştüğü için yatsıdan sonra sohbetler rahat olur inşallah hoca çok yağlı yemiş zannetmeyin ha dolu etler butlar vardı yemedim ha çorbanın şey harareti çorba pilav derviş işi yani ama şekere şey yapıyor biraz. Biraz onun için müsaadenizle. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Şimdi şey radyonun durumu nasıl burada acaba? He? Kaç şimdi şey? Sabit, sabit olan. Bursa için. Bursa Bursa için 95 şey mi? Çevreler nasıl? Yani. 95.9 Lale Gül efendim. hadi Orada çok sohbetlerimiz var. Her hafta perşembe derslere başladık. Her haftaya aldık. Ee, Eyüel Veled Eyüoğul Risalesini okuyoruz. Sonra itikat dersleri başlayacağız. Yani tabi Bursa Ayda bir oluyor ama her hafta sohbet var yani. Siz sohbetleri kaçırmayın. Çok ilim var. 95.9 inşallah. Size Bursa'ya hizmet ediyor. Bu sabittir yani. Bu sabit ve resmi frekanstır. inşallah değişmez. Değişmeyecek. Herkesi haberdar edin. Bütün millet dinlesinler inşallah. Herkes gelemez ama dinlesinler. Faydalansınlar. Her gün sohbetler var. Şu anda da Cübbelahmetco TV'den hem sesli hem görüntülü veriliyor. Sohbet canlı veriliyor. Lale Gül Efendiden de canlı veriliyor. Ama siz efendim buraya gelebilenler Allah için adım atanlar gelebilenler çok daha kazanacaklar. Onun için siz gelmeye gayret edin. Değil mi? Eğer siz zaten radyo çekiyor bu sohbeti de radyo veriyor diye buraya gelmezseniz ben de ne yaparım? Ne yaparım? Ben de bizim evden konuşurum. Nasıl radyo veriyor derim yani. Ben de gelmem yani. Çünkü burada mühim olan Allah için adım atmaktır. Çünkü bütün hadis-i şerifler Allah yolunda adım atan, Allah yolda ayakları tozlanan, Allah yolda seyahat eden, Allah yolda ilme çıkan ayet-i kerimeler seyahat edenler, ayette bile seyahat edenler. Niye seyahat edecek? Turizm faaliyetini konuşmuyorum. Allah için, ilim için, din için gidenler, adım atanları Rabbim met ediyor. Değil mi? Şu anda siz sayihlerdensiniz. Değil, değil, değil, değil, değil. Ama radyonun başında dinlese sayihlerden olmaz. Değil, değil, değil. Saih seyahat demek. Yani en faziletli vasıfları sayılıyor e, bu ümmetin değil, değil. Tevbe edenler, el İbadet edenler, el Hamd edenler, saihun, Seyahat edenler. Yani seyahat eden ne demek? Allah için ilim yoluna, cihat yoluna, gaza yoluna gidenler. Şu anda o vasıftasınız. O bakımdan ayağı tutan, dizi tutan cemaati, sohbeti bırakmak yok inşallah. İnşallah. Evet. Biz de sizi ayda bir bırakmayacağız inşallah. Bakalım şu köprü mü öprü yaparlarsa bu vapur işinden kurtulursak, belki ileride daha şey olur ama biz de tabii yaşlanıyoruz, hastalanıyoruz ama evvelce 15'te bir de geliyorduk yani. Ee, şimdi yine bu kadarına hamd edelim, şükredelim. Ne kadar mahrum olduk senelerce. Ee, o mahrumiyetlerimizden Rabbim bizi kurtardı. Bundan sonra mahrum etmesin. Amin. Ondan sonra efendim e, bizim cübbelamülüce.tv sitede e, A'dan Z'ye kadar fiiristli konulu takip açılıyor. E, bu bütün sohbetler hakkında mı yoksa? Ama eskiler de mi dahil? Nasıl başladı o? Bütün konu. Ha yavaş yavaş başlıyor konular. Cübbeli Amca.tv sitesinde hizmet, size hizmet etmeye uğraşıyoruz. Para istiyor muyuz? He? Hiç sitede para var mı? Sohbette para var mı? Bir şeyde para var mı? Siz de nasılsa değirmenin suyu nereden geliyor diye düşündüğünüzde de yok. Allah razı olsun. Efendim e, diyorsun ki efendim, e, yel değirmeni diyorsunuz herhalde bu. Suya yok. Yel değirmeni Zaman Ama adam da diyor ki yel değirmeni ama anladık da suyu nereden geliyor diyor yine soruyor yani. Bazı aklı kıt olan da yel değirmeninde yine su arar yani. Ondan sonra e, bu işler yürüyor. Hizmetler de size artıyor. E siz de faydalanmanız artsın bari. E, konulu firis ne demek biliyor musunuz mesela? E, cinler hakkında bir neler konuşmuşum ben. Bu konuları bakacaksınız... Binlerce, yüzlerce sohbet, binlerce saat. Bunu nereden çözeceksin? Efendim, C harfinden giriyorsun. C harfine bastığın zaman o konudaki bütün sohbetler orada bir araya gelecek. Mesela K harfinden kader. Kaderi merak ediyorsun veya bir arkadaşına dinleteceksin veya bir ortamdasın. Orada bu usta bir itiraz, bir ihtilaf, bir karmaşa yaşandı. Sen de sohbet edecek, vaz edecek, anlatacak ilme malik değilsin. Bu zaman ne yapıyorsun? O kadar sohbetin neresinde neyi bulacaksın? K harfine giriyorsun. K harfinden kader konusunda, işte K'de başka konularda olabilir. Kadere basıyorsun. Kader hakkında 10 dakika bir yerde konuşmuşum 5 dakika televizyonda, radyoda, sohbette. Hepsi orada çıkarsa. Bu iyi olur mu? He? Sakal, S harfine basıyorsun. Sakal tıraşı haramdır, bırakması vaciptir, farzdır, sünnettir. Hükümlerini öğreniyorsun. Efendim, yani... Birçok konuda e, işte kredi kartı, işte efendim yok e, faiz, yok finans kurumu mesela bizim bütün konuşmalarımız böyle harflere girecek. E, bu tabi hepsi bir anda olmuyor. Konulu takip bu hafta açılacak. Allah yardımcımız olsun. Bu da hizmet nasip olsun. E, 1 Ekim'de de cep telefonu uygulaması açılmadı mı daha? 1 Ekim'de başlayacak. Yani ne demek? Cep telefonlarına da sohbetleri indirebiliyorsunuz. Bir program var. Lale Gül Efem dergisinin, Lale Gül dergisinde bakın onlara. Cep telefonlarında isteyen bu sohbetleri de açabilecek. Allah Teala hidayetlerimizi artırsın, hizmetlerimizi daim eylesin, nazarlardan muhafaza etsin. Amin. Şimdi bir hati kerime açtım. E, bu hususta ders yapmamışız hiç. Çok ayetler tabi daha ders yapılamadan kaldılar. Sıralı tefsir yapmak lazım. O da bir mesele. O da bir ders olarak düşünülecek inşallah. Allah ömür verirse, fırsat verirse. Bakalım Rabbimiz ne buyuruyor. Ve ya Muhammed söyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Mevla Habibine emrediyor. Bize ne söylemesini. Bu ayet-i kerimede söylemesini Habibine emrediyor. Bu emrin... Dolayısıyla muhatapları kim oluyor? Bizler oluyoruz. Çünkü Habibim şunu şöyle bil buyurmuyor, şunu şöyle anla buyurmuyor, şunu şöyle dinle buyurmuyor. Ne buyuruyor? Şunu şöyle söyle. E söylenince kime söyle? Ümmete söyle. Sahabe-i Kiram'a söyledi. Sahabe-i Kiram bize oradan oraya oradan oraya bu Kur'an-ı Kerim bize kadar geldi. Şimdi Rabbimizin muhatapları bu dönemde kimiz? Bizleriz. Ve Rabbim şimdi bizi halk etmiş, yaratmış, yaşatmış, bu yaşa getirmiş, bu boya getirmiş, akıl vermiş, mükellef kılmış, rasul göndermiş, kitap indirmiş, alimler, vaizler, hatıpler, nasihlerle bu nusihleri, nasihatleri bize tebliğ eylemiş. Biz de şimdi duyuruyoruz. Bunlardan son derece istifade edeceğiz. Ondan sonra da millete de bu ilanları bu ayetteki tebliğleri duyuracağız ta ki Allah'ımızın huzuruna ak yüzle çıkacağız rezil rusfay olmayacağız inşallah ve kul habibim söyle i'melû amel edin ne demek amel edin iş yapın iş yapın ne demek Şimdi e, amel çalışmak demek, iş demek. E, namaz olursa bu amel nasıl olur? Salih olur. Efendim, e, içki içmek, kumar oynamak da ameldir, iştir. Bu amel ne olur? Talih olur. Salih'in karşılığı nedir? Talih. Salih iyi demek, talih kötü demek. Yani siz amel edin. Peki şimdi burada ee, sadece iyi ameller işleyin manası mı var? Tabii ki e, biz onu nasıl algılayalım, nasıl anlayalım? İyi amel işleyin diye anlayalım. Ama her zahiri iyi görünen amel de hakikatte iyi midir? Değildir. Zahiren namaz kılmak görünen bir amel. Fakat iç yüzünde ne varsa riya ve gösteriş varsa bu amel bize göre sorarsan bu amel nasıl ameldi? bu adam ne yapıyor ne iş yapıyor bu adam deseler biz namaz kılanı gördüğümüz zaman o ameli için ne deriz e, salih yaşıyor ama ve lakin kalbinde eğer niyeti müslümanların arasına girmek e, cemaattan gözükmek efendim partiye üye olmak belediye başkanı adayı olmak Yok efendim imamın kızını almak, yok efendim müftüyü dolandırmak ise, öyle herkes bir şeyle geliyor camiye yani. Biraz namaz kılmak, karısı örtülü olmak falan da bu zamanda biraz prim de yapmaya başladı yani. Eskiden karısı başörtülü olanı atıyorlar, Şimdi karısı başörtülüyse, ha tamam gel sana bürokraside yer verelim diyen de bir durum varsa, iyi bir şey, iyi bir şey ama... Adam, karısının başını niye örttü? Bu adam namazı niye kılıyor? Bu adam abdestini al? E biz neye bakarız? E tabi ki biz zahire bakarız. ne nahkumu? Biz zahir. Biz zahire göre hüküm veririz. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki radıyallahu anh, kölelerimden namaz kılanları, müslüman olanları, namaz kılanları, çünkü köleyi müslümanlığa zorlayamazsın, müslüman olmak ee, zorlan olmaz. Adamın içinden rıza gelirse müslüman olur. Müslüman olmuyorsa bir adam sen onu kafasına silah dayatıp da müslüman ol diyemezsin. O desen de olmaz. Bu vesileyle o teşvik için yani kölelikten azat olsunlar e, teşvik etmek için mesela şimdi bir patron düşünün. eee 300 500 iki bin işçisi var. Dedi ki namaz kılan işçilere payda 100 lira ikramiye. 1000 lira derse camiden çıkmazlar. 100 lira falan da kurtarır yani. Oho! kaç saat görev yapiyorlar 10 lira zam için. 100 lirayı para. Maaşı kaç lira zaten? 700 lira maaşı oluyor. 100 lira ne demek? 1000 lira maaşı olsa 100 lira ne demek? Onda bir. Çok yüksek rakam. Bizim millet yazsıs kemeye bile iki secde yapar yani. O itibarla e, şimdi hangi işçilere ikramiye verse namaz kılana kılmayan kalır mı? Fabrikada kılmayan kalmaz. Evde de belki kendini çektirir kızına. Nasılsa delikli demir çıktı mertlik bozuldu bu telefonlar Kızım çek beni bak namaz kılıyorum. Patrona göstereceğiz da. <gülüyor> çek kızım çek. Sabit kamera koyar girer çıkar kılar. Tabi sabit koyar orada. Allah rızası yoksa. Adam şey yapı öbür türlü kılmaz. İman zayıf yani. E şimdi Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki radıyallahu teala kölelerimden namaz kılan azat edeceğim. Hep çoğu başladı namaza. Dediler o da azat ediyor. O zaten azat etmek yer arıyor da bari kar etmek için namaz söylüyor yani. Bu sefer namaz kılanı azat, namaz kılanı azat dediler ki birisi gel sanki Hazreti Ömer anlamamış da bak. akıllı biri geldi böyle akıllılar çok olur gelirler hocalara da böyle akıl verenler var hoca efendi sen öyle diyorsun ulan bırak hoca biliyordur ya sen hocaya akıl vermeden işte Hazreti Ömer ya Ömer ne oldu ya bunlar sahtekar içeride kılmıyor sonra kılmıyor senin gördüğün yerde kılıyor seni namazla kandırıyorlar seni namazla kandırıyorlar azat oluyorlar ondan sonra da kılmıyorlar Hazreti Ömer de buyurdu ki, kandırsınlar da beni namazla kandırsınlar. Ben yine kardayım diyor, bir secde yaptırıyorum adama diyor yani. Namazla kandırsınlar. ben. O da ben de biliyorum diyor yani, hepsi tutturmaz abdesti tutmaz ama namazla kandırsınlar. Şimdi biz zahire bakarız. Bir adam gelmiş namaza başlamış, camide cemaat atmış, kadın çarşaf giymiş falan. Sen hemen ona, sen niye namaza başladın bakayım? Sen müfettiş misin? Sorgu memurumsun. Onun niyetini biz sorgulayamayız. Biz zahire göre hükmederiz. اِذَا رَيْتُمُ رَجُولَيْهَ اَتَعَدُ الْمَسْجِدِ فَشَّدُوا لَهُ Bir adamın camiye devam ettiğini görürseniz imanına şahitlik edin. E biz Müslüman muamelesi yaparız. Ölürse de nasıl bilirsiniz? İyi biliriz camide gördüğümüz için. Bu budur. Ama vallahu etevelle serair Gizli tarafı, kalp tarafını kim üstlenmiştir? Allah Teala onun niyetini bilmektedir bunlar hep ben gelince atıyorlar ya <gülüyor> şey yapıyorlar ya ihtifal yapıyorlar ya kutlama seni <gülüyor> ne kadar patlama şeyiniz bol sizin bu bursa'da patlama şeyiniz yok <gülüyor> evet <gülüyor> habibi söyle ki amel edin ne demek amel edin yapın bakalım ne yapın aslında şimdi isteyen iyilik yapsın isteyen kötülük yapsın manasında Allah Teala'nın bir e, serbestlik vermesi var mıdır? Var mıdır böyle bir serbestlik? Var. Zahiren vardır. Çünkü öbür ayetten anlıyoruz. İsteyen iman etsin ve men şa'a fellikfur. İsteyen inkar etsin. Şimdi inkar etsin diye Allah emir verir mi? Kafir olsun diye emir verir mi? Allah Teala kafir olmaktan razı gelir mi? Haşa. Ama diyor ki isteyen kafir olsun. Niye? Peşinden bak ne diyor? inna a'tedna lil zalimin nara biz o zalimleri ateş hazırladık he nara ne demek nar Sen de zaten nar hazırladı yiyeceksin yumulacaksın ha çok nar hazırladı sana arabçadaki nar ateş büyük ateş Naran, temvin, tazim için büyük ateş ha tabir sure'de tumanları bile onları kaplamış daha adam cehenneme girmeden yanaşırken cehennemin dumanından etleri sökülüyor. Kemik kalıyor. Bir de bunun içine girecek. Acayip bir şey yani. Dayanılacak bir şey değil. Bu Akıl mantık hafızalı almaz ya. Allah'a karşı gelmek akıllı işi değil. Yani korktuğundan da olsa kardır ama insan zaten Allah'ımız veli nimetimiz bu kadar iyiliğimizin sahibi her şeyimiz ondan. Niye karşı gelelim ki de sevgiden gelmemesi lazım esasen. Ama ne yapalım, herkesin anlayacağı dilden ayet var. Burada da şimdi, Habibi şöyle, amel edin, yapın istediğinizi bakalım. Şimdi serbestsiniz, eliniz çalışıyor, diliniz çalışıyor, gözünüz çalışıyor, ayağınız çalışıyor. İsteyen namaz kılsın, isteyen zina yapsın, Öyle. o da hareket, o da hareket. O da efor, o da efor. İsteyen Kur'an'a baksın, isteyen çıplak karıya baksın, o, o da bakış, o da bakış. He? İsteyen şarap içsin, isteyen zemzem içsin, o da içiş, o da içiş. Farkı Amel edin bakalım, yapın bakalım. He şimdi burada, Allah bana diyor ki ne yaparsan yap, ne yaparsan yap diyor ama peşindekini dur bakalım ne diyor daha. Ne yaparsan yap ama Allahu <fessizlik> melekum, Muhakkak Allah sizin amellerinizi görüyor. Bu ne demek? Hani Çocuğa terbiye vermek isteyen, ikaz ve tehdit yapmak isteyen, mesela neden? Bana bak, gözüm üzerinde, ne demek gözüm üzerinde? O çocuğa ne demek istiyor yani? Takiptesin. Ne demek yani? İstemediğim işi yaparsan, tokatı yersin. E sen de anladın ha, söyle Habibi, amel edin de, amel edin, çalışın. İşlet yerdesiniz, işlet yoldasınız, dünyadasınız, imtihan yurdundasınız. İmkanlar seferber olmuş. Allah fırsatları vermiş, sebepleri halk etmiş Sebepleri yaratmasa imtihan olmaz. Namaz kılamasan, eli yok, ayağın yok, eylemiyor, ruku yok, seçtiği yok, kafanı sallayamıyorsun. Felci olursun. E Allah sana namazını zorlamıyor ki o zaman. Ama imkanları verdiklerini diyor, amel edin. Biz onu ne diye anlayalım? İyi amel edin. Ama içinizde iyi olsun. Niyetinizde iyi olsun. İhlas üzere olun. İflastan uzak durun. Allah için iş yapın. Nefsi karıştırmayın. Hele ki Allah için yapılan işe nefsi hiç karıştırmayın. İbadet işine, din işine dünya menfaatlerini hiç karıştırmayın. Çünkü burada o geliyor peşine. Feserallaha <gülüyor> melekum Muhakkak ki Allah amellerinizi görüyor ve görecek. Yaptığınızı görüyor. Yapmadan evvel ne yapacağınızı biliyor. Yapınca da görecek. Yapmadan biliyor. Yapınca da yaptığınızı görecek. Ama yapmadan evvel de yapacağınızı biliyor. Bu kader itikadıdır. Mevla biliyor. Bu hususta kaderi inkar eden Mustafa İslamoğlu gibi Aziz Bayındır gibi adamlara reddiyeler hazırladım inşallah kitap çıkacak e, kaderle ilgili de orada bahisler açtım bayağı e, yakında çıkar inşallah çünkü onlar diyorlar ki Allah kulun ne yapacağını bilmez diyorlar Aziz bayındır açık açık diyor e işte öbürü de öyle diyor kaderin ihtiyacı, inancı lüzumsuz fazlalık İslam'ın Mustafa İslam'ın belası çünkü bunlar kaderini inkar ediyor işte Allah kulunu imtihan edecekse efendim onun ne yapacağını Allah bilmemesi lazımmış Allah, Allah bilmeden olur mu ya ha benim ne zaman öleceğim o senin ne zaman öleceğini bilir diyor onda imtihan yok senin ne zaman öleceğini bilir imtihan yok ama diyor imtihan edeceği işte yani namaz kılacak mısın kılmayacak mısın onu bilmez e ben de bilmiyorum Allah da bilmiyor haşa nasıl olacak Allah'ın benden farkı ilminin farkı ya nasıl adam bu ya çocuk telefon etmiş ona internette sesi var Diyor ki ona işte o çocuk da demek bizden bir uyanık. Onu Tonga'ya düşürmüş. Zaten onu Tonga'ya düşürmeyenleriz var. Herif Tonga'dan çıkmıyor ki zaten. Hep içinde zaten. O da düşürdüm lan diyor çocukcağız. Herif zaten ortada bütün cahilliklerini ortaya koymuş. Diyor ki Hoca diyor. konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Ne var diyor falan diyor. Getiriyor getiriyor getiriyor. En sonunda diyor ki işte diyor ben evleneceğim de diyor. Şimdi diyor benim kimle evleneceğimi bilir mi diyor. Bilmez diyor. Ben diyor işte biriyle evleneceğim de diyor. Onu bilir mi diyor. Ne bilsin Allah diyor sen kimle evleneceksin diyor. <gülüyor> Allah Allah. Çocuk bile bir kızı gözüne kestirmiş yani. O bile biliyor kimle evleneceğini Allah bilmiyor daha. La <gülüyor> havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Allah'a şirk, vallahi küfrün daniskası. Cavurluğun daniskası. Ya, stalin bile bu kadar kafir olamaz. Allah bilmez ne demek ya. Kur'an-ı Kerim'de Allah bilir diyor. Ve cümle âlemi siz bilmezsiniz diyor. O da diyor ki sen bilirsin Allah bilmez diyor. Ya bu kadar ayet inkar eder misin? Neyse. Şimdi Rabb'im ne diyor? Allah amelinizi görüyor. Ha bu tamam yaptığınızı görüyor manasında. Yaptığını görüyor ama yapmadan evvel biliyor mu? He? Vallahi başka ayet okuyalım. Vallahu halaka Allah sizi de yarattı ve ma te'amelun yaptıklarınızı yapacaklarınızı da amellerinizi de kim yaratıyor Allah yaratıyor e nasıl bilmeden yaratıyor e yaratmasa sen o işi yapamıyorsun yaratmasa sen o işi yapamıyorsun e peki o yaratıyor da sen yapıyorsun sen yapmadan o bilmiyor peki bilmeden nasıl yaratıyor bir defa ilim baştaki şarttır bilmeden insan halk yapamaz ki bir işi bilmeyen, marangozluğu bilmiyor, bu masayı yapacak. Nasıl yapacak bu masayı, marangozluğu bilmeyen? Evvela ilim lazım, sonra amel. Allah'ın yaratmasından önce nesi var? Ezelde ilmi var. Yarattıkları sonra, biz hepimiz sonradan yaratıldık. Ama ilmi sonradan değil, çünkü ilminin başı yok. Ve başlangıcı yok. Peki Allah Teala biliyor. Sizin amellerinizi görüyor. Şimdi ezelde biliyor ne yapacağınızı ne yapmayacağınızı şimdi de yaptığınız zaman yaptığınızı biliyor bu seferde ceza terettüp ediyor ezelde bilmesiyle ceza terettüp etmiyor çünkü ben biliyorum ama diyor yine imtihana çıksın bir melekler yazsın şahitler olsun diyor kendi ilmiyle yetinmiyor bu dünyanın için kuruldu bu imtihan yurduna niye geldik Bizim şu anda hangimiz cennetlik, hangimiz cehennemlik? Sonumuzun ne olduğunu Allah biliyor mu, bilmiyor? He? Biliyor. Peki şu anda imtihanda niyeyiz? Şahitler dikilsin diye. Yarın ahirette hiçbirimiz ne diyemeyiz Allah? A? Ya Rabbi sen bizi imtihan etmedin ki belki bir de bizi iyi adam olacaktık. Diyemeyelim. Özür mazeret beyan edemeyelim diye. Rabbim buraya gönderdi hür irademizle. Onun bilmesi bizim hakkımızda bir cebir ve zorlama teşkil ediyor mu? Etmiyor. Anladın? Zorlama yok. Sadece biliyor. Neyi biliyor? Seni yaratıyor, seyrediyor. Aynı böyle özgür irade veriyor. İsteyen meyaneye gidiyor, isteyen sohbete geliyor. Şu saatte kaç kişi nereye tercih ettiğini ezelde biliyor. Çünkü neden? Şu anı ezelden seyrediyor. Şu anı ezelden seyretmesi bilmesi demek ezelden seyretmesinde de ne yok ne oraya gideni zorlama var ne buraya şimdi sizi buraya zorlan mı getirdiler aynı bunu görüyor işte e sen Allah bunu göremez bunu önceden ne bilsin dediğin zaman Allah'a cahillik isnat ediyorsun o zaman kafir oluyorsun ama Rabbimizin bu bilmesi ne değil bir zorlama mahiyetinde değil yarın sabah güneş kaçta doğacak 6.31 6.32 diyelim biz şimdi bunu biliyor muyuz Takvimde de yazıyor mu? Yazıyor. Bu ilmimize göre yarın o dakikada güneş doğacak mı? Doğacak inşallah batıdan doğmazsa oradan doğacak yani tabi. Peki bizim bu bilmemizden dolayı güneşe bir zorlama var mı? Bizim bir gayretimiz var mı ki güneş yarın 31 geçe doğsun oman 32'ye kalmasın diye? Hiç bizle alakalı bir şey yok. Tabi tecrübelere dayanarak Allah'ın güneş ve ay sistemlerinin e, düzenli gitmesinden gelen bir hesapla... O hesaptan yola çıkanlar hiç hesap şaşıyor mu? Şaşmıyor. Da güneşin ayın bile öyle bir hesap koymuş ki ona yarın nereden doğacağı belli oluyor. Biz bile biliyoruz o hesabı. Allah ezelden bunları bilmeyecek. Yani. Onun yarattığı sistemler bile bütün insanlara, cinlere hesap veriyor. Bilgi veriyor. Hem de bir sene evvelden ayın tutulacağı, güneşin tutulacağı bunların bile bilgisi Takvimde yazıyor, yazılan noktada şuralardan görülecek diyor, o noktalardan görülüyor. E bunlar gayıp değil mi, nereden biliyor? Ama Allah onları gayıptan çıkartmış, çünkü güneş ve ayı hesapla bir sisteme koydum diyor, o sistemin takibinden bu hesabı çıkarttın diyor. E zaten Allah'ın sisteminden o hesap çıktığı için, sen gaybı bilmiş olmuyorsun. Peki Allah nasıl gaybı bilmeyecek haşa? Bunları güzel anlayalım. Şimdi Allah amellerinizi görecek. Ne yaptığınızı biliyor ve Resuluhu. peygamberi de bir görüyor şimdi ne oldu sen diyorsun ki Allah bilmiyor aşağı Rabbim buyuruyor ki peygamberim de biliyor diyor. ayet ben sana okuyorum evet Tevbe suresi ayet 105 peygamberim de diyor sizin amellerinizi görüyor e şimdi peygamber amellerinizi görüyor deyince sadece Mekke'deki Medine'deki birkaç bin kişiyi mi gördü bu ayetin hükmü ne oldu şimdi 1400 senedir biz bunu keyfine mi okuyoruz? Hadi Allah'ın devam ediyor. Peygamberin görüşü devam ediyor. Mu etmiyorum. He? Şu anda bizim bu sohbete geldiğimizde Resulullah görüyor mu görmüyor? Ey tabi önceden sohbettin dediğiniz için şimdi rahat konuşuyorsunuz. Bu sohbetleri bilmeyenler abi öyle bakıyor. Peygamber öldü kardeşim 1400 senedir diye. Vehhabi kafasıyla adam şey de diyor. İstersa profesör olsun, ilahiyatta dekan olsun. Vehhabi kafası olursa, bu ate veremez. Resulü de görüyor diyor. Resulü görüyor nasıl görüyor? Ha ben size hadis okudum, Bekir İbni Abdillah radıyallahu anh ta'nı ediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Hayati gayrun lekum, Benim hayatım sizin için hayırlıdır, Yaşamamda çok hayır var. Tuhdithune ve yuhdethü lekum. Siz bir iş yaparsınız, eee sorusunu, hükmünü fetvasını merak edersiniz. Ee, sonra bana gelirsiniz. Ben hayatta olduğum için dersiniz ki benim durumum ne olacak ya Resulallah dersiniz. He? Ne yaptı hurmacı? Gitti hurma satarken kadına dedi ki bu hurma dedi kalitesiz dedi, gel evde dedi, kaliteli hurma var. Götürdü kadını evde, öptü, kokladı, kucakladı. İş zinaya gelince Kadın da Allah'tan kork, o da Allah'tan kork. Haddi zina yapmadan elhamdülillah kurtuldular. Ama duramadı. Bak bir iş yaparsınız diyor. ne? İyi, kötü. Bir iş yaparsınız. Yapınca ben de hayattayım. Bu sefer ne yaparsınız? Duramazsınız. Çünkü eden Peygamberimiz hayatta. Sallallahu aleyhi ve sellem gideyim sorayım dersiniz. Müslüman da dayanamaz. Geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e soruyor. <gülüyor> Hazreti Ömer'den de dayak yapacağına şükret. Mübarek adam o da ya. Ama demiş ona ki Karıştırma demiş ne yaptın yaptın tevbe et Allah'la aranda sus anlatma günahını anlatma bizi de şahit tutma demiş dost doğru demiş radıyallahu anh. ne dedi? o da duramıyor yine gidiyor Hz. Ebubekir'e diyor böyle böyle başıma iş geldi benim durumum ne olacak ya diyor sus be. anlatma diyor bana ne yapmışsın bir kadından bilmem neyle ne anlatıyorsun beni şahit tutma diyor tevbe et istiğfar et pişman ol bir daha yapma Allah'tan iste. Ben, ben ne yapayım sana bu sefer duramıyor yine nereye gidiyor? Resulullah'a gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a kadar tamam ama Resulullah'a iş gelince sallallahu aleyhi ve sellem iş şeyden çıkıyor. Çünkü artık Mevla'dan cevap gelme makamı. Anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bana sordunsa diyor bu işi ben beni şahit ettim ben buna ne diyeyim şimdi diyor. Senin hakkında bakalım Mevla ne buyuracak. Ama şimdi o sahabenin de başına o iş gelmese... ...bu kadar hurmacılar ne yapacak? Memleket hurmacı dolu. Yine ki hurmacı olsa... ...yine o mübarek zat başımızın tacibi... ...en büyük evliyadan üstün. O sahabeden çünkü neden? Tevbe etmiş, hakkında ayet gelmiş... sahre. o tam zaten zina da yapmamış... ...velev ki zina da yapsa. Zina da yapmış, rejim edilmiş. O yine sahabeden olduğu zaman... ...evliya Allah'tan üstün mü? He? Nasıl vaziyet? İlminiz ne durumda Eli i sünnete göre? itikatınız ne durumda yani? Ya. Maiz Hazretleri radıyallahu anh sahabeden zina yaptı. Evliyken zina yapınca rejim ettiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu taşlayarak rejimle öldürdü. Şimdi Maiz Hazretleri tabii ki kendi itiraf etti işte ahirette temiz gitmek için dünyada cezasını çekmek istedi ve dünyada bu iş temizlendiği için ahirette de bir cezası kalmadı. E şimdi Veysel Karani mi üstün Maiz Hazretleri mi? Hasan'ı Bastı müstün Maiz Hazretleri mi? Emir Sultan müstün Maiz Hazretleri mi? E o zina yapmış. Ama tevbe yapmış. Allah affetmiş. Bir de recim cezası uygulandığı için daha ahirete bir ceza kalmış mı? Kalmamış dünyada çekmiş. Ha ona göre dikkatli konuşalım. Şimdi bize de burada ders var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen şimdi bekle bakalım eyvah. Ne kadar tehlikeli bir durum. Hakkında şimdi gayet gelecek. Böyle hakkında şu konuştu, bu konuştu, şu şöyle dedi. İnternette şu çıktı. İnternette senin hakkında şunu yazmışlar. Bizim hakkımızda internette bir şey geçse, aa adamın ödü kopuyor. İnternette mi yazmışlar? Ulan internet ne? lef mu be? İnternet ne sen? İnternette bir haber çıkıyor. Herif telaştan ölüyor ya panikliyor. Benim aleyhime ne yazmışlar? Ulan ne yazarsa yazsın internet ne ya? Allah'ın huzurunda internet mi geçiyor? Ahirette interneti çıkarım mı diyecekler? Hafaza meleklerin defterleri getirin. E, e Bekliyor ki vahiy gelsin. Ya ne olacak? Estağfirullah gümüş salate ve zülefen minel Habibim diyor tabi o zattan bahsetmiyor. Sen gündüzün iki tarafında sabah namazı ikindi namazı ve zülefen minel leyl Gecenin saatlerinde akşam namazı, yatsı namazı, vitir namazı... ...bunları hakkıyla kıl. Peşinden... ''İnnel hasenâti vizhibnesseyyââd'' ''Güzel ameller, kötü amelleri siler, süpürürler.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam. Ayet geldi. İkindi namazından selam verdi. Dedi ki o zat burada mıdır bana soru soran? O tabii bekliyor cevabını adam. Bazen de cevap hemen gelmez ve lakin Allah Allah Allah Allah Mevla kuluna gitsin defolsun der mi ya öyle olsa ne yapacak o adam ya ne yapacak bir de ayet geliyor yani hadis olsa diyecek ki bu hadis zayıf mı şişman mı falan hadisi de kaynak soracak ayete de kaynak da sorulmaz ki helak olsun gel bakalım buyurun İkindi namazını cemaatinde bizle beraber kıldın mı? Bu kıldım ya Resulallah. Git idi feke gafarallahu lek. Git Allah seni affetmiş zaten diye. Niye? E çünkü ne diyor? Gündüzün iki tarafında sabahı ikindiyi kıl. Yani 5 vakit namazdan özellikle onları söylüyor bu hadde. Sevaplar günahları silerler. 5 vakit namaz arasında ki bütün günahları şeyler. Ama o zina olsaydı ikindi namazı onu affettirebilir miydi affettiremezdi çünkü 5 vakit namaz arasını siler süpürürler <gülüyor> büyük günahlardan sakınmak şartıyla buyuruyor zinadan evvelki olanların hepsi zinaya nispette küçük günah sayıldı onun için benim hayatım sizin için hayırlıdır bir iş yaparsınız ve ondan sonra gelir bana sorarsınız ben hayatta olduğum zaman da vahiy gelir ve ne olur Size o meselenin hükmü belirtilir. Bundan büyük bir hayır var mı ya? Başımıza ne işler geliyor? Şimdi Resulullah sağ sağ olsa bizim millet de çok kapısını aşındırırdı ya. Her şeyde sorulmaz ki kardeşim. Çok da sorarsın başına da bela açarsın ha. Mevla da kızdı bu işe. La teshelu anes şahin tümdeleküm tesu. Sormayın Mevla bu her şeyi ya. Bir şey lazımsa ben size söylerim. Lazım değilse sorup da karıştırmayın. Çünkü bazı şeyleri sorarsanız Ha bu sorular iyi oldu, bunlara cevap geldi, bize de faydası oldu. Ama bazı şeyleri sorarsanız ee, size ee, kötü gelir, bu sizi üzer yani. Cevap sizi üzebilir. sormayın Adam geldi, yani sorma da, diyor ki ya Resulallah diyor, benim babam kim? E babası da herkesin bildiği bir adam. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de demesin mi ki Ebu Kehuzafet senin baban başkası? hadi bakalım git şimdi ananı öldürür müsün bilmem ne eder misin ne yapacak gitti anasının başına musallat oldu anasını kesecek doğrayacak kadın da baktığı için dedi Resulullah yalan söyleme dedi sen bir halt etmişsin kadın da demesin mi ki ben bir çobandan bir şey ettim zamanında oradan falan hadi bakalım şimdi. hadi sahih yani e şimdi sorma da kardeşim babanın babanı hazır 80 senelik babanın tanıdığın gitti. <gülüyor> ne yapalım şimdi bu saatten sonra baba değiştirilecek halimizde yok kim halt etmiş bilmiyoruz ki kardeşim bizim peygamber soyundan değil şecerimiz belli değil ha? onun için demiş ya şair bir evi de adi yufil kerem ve mey adi arapların atlarındandır adi diyor cömertlikte babasına benzedi diyor babasına benzeyen anasına zulmetmez ne demek babasına benzeyince diyor hakikaten bunun çocuğu bu yahu diyor şimdi adam çocukla babasına benzemeyince millet de bu anası ne yapmış acaba diyor biliyor musun onun için diyor, Adi Kerem'de cömertlikte babasına benzedi diyor. Babasına benzedi diyor, anasına haksızlık etmez. Yani anasını şaibeden kurtarmış olur. Benzemekte fayda faydalı. Bazıda bakıyorsun hakikaten, ben böyle genetik müteahsısı değilim ama, <gülüyor> hakikaten yani, kopya gibi ya. Hemen diyorum bu oğlu yani bunun tabii de. Zaten keşif kerametim yok. Ama benziyor yani hani. Benzemekte de, de tabii bir alamet var. Ama karıştırma... Babası ölmüş, anası ölmüş, gidiyor. E ne var? Anam nerede ya Rasulullah? E nerede şimdi? Ne? Resulallah bir bakır. anası cehennemde. Nasıl desin sana şimdi anan cehennemde ya? Ne soruyorsun bunu? Şüpheleniyorsan, namaz kıl, sevabını hediye et. Sadaka ver, sevabını hediye et. Kuyu aç, sevabını hediye et. Su dağıt, sevabını hediye et. Ananı cehennemde kurtar. Şimdi anam nerede? Bunu bilmenin bir faydası yok yani senin. E şimdi biz böyle bilsek ki vahiy devam ediyor, ben bizim milleti düşünemiyorum ya. Hiç lüzum etmeyen ne kadar soru varsa onu sorarlar. Sana ne ya? Bir şey yaparsanız, gelir bana sorarsanız cevabı gelir. Onun için çok da karıştırmayın. Ama benim hayatım size ne, nedir? Hayırlıdır. Fe idâne ben öldüğüm zaman kânet vefâti hayrallekûm. Vefatım da size hayırlı olacak. Aman ya Rasulullah, biz seni hayatında çok hayır gördük, vefatını istemiyoruz, vefatında ne hayır olacak? Coğra do malukum, yaptığınız amelleriniz bana mezarımda sabah akşam gösterilecek. Şu anda bu sohbet gösteriliyor mu? Gösteriliyor. Bu hadis kaynaklarını söyleyeyim: İbnü Saad et Tabakatta, İbnü Hacer Askalani el Ma Talibte, Heysem-i Mecmuoz tabi çok kaynağı var. Bu mealde de başka hadislerde de var. Vefat ettiğim zaman, vefatım size hayırlı olacak, amelleriniz bana gösterilecek. Feidâ hayran, Hamidullah, şu ümmetin bu gece sohbete gitti, ayet hadis dinledi, yatsıyı cemaatle kıldı, elhamdülillah ya Rabbi, ümmetimi hidayet ettin. Ben de Allah'a hamd edeceğim. Vein raytuhşarran, şu ümmetin bu gece zinaya gitti. Bu da bana gösterilecek, yani bildirilecek zina sahneleri değil haşa bu da bana bildirilecek şer görürsem o zaman da ne yapmayacağım hay Allah bu ümmetimin belasını versin ne bozuk adam demeyeceğim der mi rahmetellil alemin olmuş der mi biz olsak biraz alırsak, hemen millete sövmeye başlıyor herif benim böyle çok cemaatlarım var ben 35-40 senedir bu işin içindeyim yani cemaatim var Dök kırmadığı çanak yok, dökmediği süt yok, her bir günahı yapmış, şimdi gelmiş sakal, şalvar, cübbe, Halep müftüsü gibi de bir sarık sarmış, tamam Allah kabul etsin, belki tevbesinde sağdıksa beni de geçer, seni de geçer, biz belki baştan beri bir büyük günahımız yok ama, küçük günahımız çok olabilir, ama kebairimiz olmaya da bilir. ...ama belki o tövbe eder, daha pişman olur... ...bizi de geçer mesela, bize belki nefis gelir... ...günahım yok diye ona... ...nefsini ezer, üstünde olur... ...ben bunları takdir ederim... ...ama... ...hemen... ...baksa gibi sarhoş görse... ...oradan, Ay Allah belasını versin... ...ne biçim içki içiyorsun... ...ulan on sene versen de sarhoştur, ne bela okuyorsun... ...ne bela okuyorsun... ...ya Rabbi hidayet et desene ya... ...şimdi kendi her yoldan gelmiş... O yolları yapanlara basıyor bedduayı. Ya kardeşim, o zaman da bir adam sana beddua etseydi, Allah senin belanı verseydi, şimdi sen yamulmuştun zaten, tövbe de e Bırak da herife tövbe payı bırak ya, içiyorsa da içiyor da, tövbe payı bırak adamı. Sen. Biz İbrahim'e göklerin yerlerin melekûtunu gösteriyoruz diyor Kur'an'da. İbrahim Aleyhisselam'a Mevla bir açtı, kulların amellerin. Aa, bir içki içen, Allahım şunun belasını ver. Adam kâberiyor. Zina da bir adam görür her şeyi gösterme. <gülüyor> Aman ya diyor ya. Şunu kahret bu ne yapıyor ya? Hadi adam ölü. Mevla dedi ki kapatın şundan. İbrahim'in keşfini kapatın dedi. Niçin? Ya dedi ben bu kullarımı neler yaptıklarını görüm. Adam Allah'a sövüyor ben ona yine yemek gönderiyorum diyor. Benim kulumdur ya yaşatıyorum belki tövbe eder bakalım. Ya bu İbrahim böyle kimi gördüyse beddua dua. Ne olacak? Bir tane günahkar kul kalmayacak. E günahkar kalmayacak. Ben kimi affedeceğim?" dedi Allah. "Ben kimi affedeceğim yani?" Onun için İbrahim Aleyhisselam'a göstermedi. Bu bakımdan evvela kendi kusurunu göreceksin dedi. Allah iyi etsin. Allah istahçın. Öyle mi değil mi? Öbür türlü sen efendim sarhoşa yaşa verdin. Niye hakır görüyorsun? Niye hor görüyorsun? Hayvanı bile akır göre göremezsin sen. Domuzu bile akır göremezsin. Göremezsin. Ha git de domuzu da öp kokla demedik haşa mübarek da. ben çok merhametliyim dedi git de salya sömük yapışma amma ve lakin pişt, pişt, bilmem ne habis murdar ne. bunlar bile ağır şey tasavvufta bunlar ağır şey çok ağır mahlukat çünkü Mevla verdi o sureti de ona şimdi ne yapalım birisi böyle bir köpeği ayıpladı da Mevla ne buyurdu ona e ibdevam ibdeni onu mu ayıpladın beni mi ayıpladın dedi bu benim sanatım. Cık. Ustanın eseri. Dikkat edelim yani. Bu hor görmek, hakır görmek bunlar tasavvufta yani İslam'ın hakikatinde diyorum. Abes şeyler. Beyazıt Bestamiye ne yaptı köpek? Bir geldi durdu yolun ortasını kesti. Koca Ebu Yezid El Bestamiye ariflerin padişahı, sultanül Arif. Allah bilenlerin padişahı o ya. Nasıl bir zat ya? Ta peygamberlerden sonra. Köpek durdu o da durdu. Köpek böyle duruyor, o da öyle duruyor huzur üzere. E birisi de hoş tıkış yapamaz tabii. bezmez tabi önde ya. Çıt yok. Durdu, durdu, durdu. Sonra dedi ki biz dedi şöyle biraz kenara çekilelim, yol verelim mura dedi. Çekildiler kenara bütün müritlerine beraber. Biz olsak ulan efendi hazretleri geçiyor. Piç köpek sen. Ulan efendi hazretleri duruyor, sen de dur da. Anlasana ki efendi hazretleri bir manevi bir şey çözdü. Çekildi kenara. Buyurun dedi köpeğe şöyle bir hürmetle yol gösterdi. Geçit sizindir dedi yani. Allah Allah dediler ne iştir ya. Biz insanlardan anlamıyoruz bu uzat nereden ne? Dedi bu köpek bana ne dedi. Ne dedi. Dedi ki ne hava atıyorsun dedi Ariflerin sultanı mı olmuşsun ne olmuşsun dedi. Seni dedi kutbu kutup yaban. Arif yapan Allah bana de köpek yaptı dedi. Ne farkımız var yani? Aynı ustadan dedi yani. E bu sefer beyaz pestanbi ne dedi? Buyur yol senin dedi yani. Ne hoş huşlan, nereye varacaksın kardeş? Onu bunu hak, hakir görüyoruz. Mesleğimizden hakir yok ya. En rezil biziz vallahi öyle. Ben şansım adına öleyim yani. Benim kadar okuyup görüp bu kadar bozuk adam olur mu ya? Olmaz, olmaz. Ama sen de bunu kendine göre bir hesabını yap yani. Ben de bir hesap yapıyorum yani. Herkes yapsın bunu. Evvelce bu bir havalardaydık hepimiz yani. Ama şimdi havalarımız insin artık. Çünkü ilerlememiz lazım. Ölüme kabire doğru gidiyoruz. Sonra yani bu ya dünyada ya dünyada pişeceksin ya ahirette pişeceksin. Burada pişelim de cehennemde pişmeyelim yani. Değil mi? Yunus Emre mi demiş? Kim demiş o? Hamdım, piştim diye bir şey var. Hamdım, piştim, yandım öyle bir şey var yani. E mübarek adam bu hamlıklan olmaz, piş pişeceksin. Evet. Şimdi ben sizin kötü bir amelinizi görürsem ne derim? Ya Rabbi sen bu ümmetim yoldan çıkmış, bunu affeyle derim. O zaman benim vefatımda da size hayır var mı? Var. Ah sabah akşam bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem af istiyor tabi bazı hamd ettirecek yüzünü hak edecek işlerimiz de olabilir yani Allah'ım onun yüzünü affettirecek amellerimizi çoğaltsın istiğfar ettirecek amellerimizi azaltsın hatta yok etsin ama tabi hepten de yok olmaz çünkü günahımız illa olacak peygamber değiliz yani Habibim şöyle amel edin bakalım Namazlara gidin, camilere gidin, sohbetlere gidin, zikir yapın, okuyun, okutun, bir şeyler, bir şeyler, hayırlara hani yapın bakalım. Öbürlerine günah yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın bakalım. Allah amellerinizi görüyor. Resulü de görüyor. Vel mü'minun, mü'minler de görüyor. Hadi bakalım şimdi. bayağı bir, bu bir tek bu ayette var. Diğer bir ayette var. Ee, Allah ve Resulü görüyor. Bu ayette kimi ekledi? Müminler de görüyor. Şimdi bu müminlerin görmesi nasıl oluyor? Burası biraz ince mesele. Birincisi şöyle bir mesele var. Müminlerin dirileri görüyor, ölüleri görüyor. Dirileri nerede görüyor? Siz beni şimdi camide görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Ben sizi burada Allah yolunda görüyor muyum? Görüyorum. Biz hayattayız, bir aradayız. Şimdi birbirimizi şahit miyiz? Şahit. Bu şahitlik camide şahidiz, Mekke'de şahidiz, tekkede şahidiz, hayrımıza şahidiz. Şerimizi zaten birbirimize göstermeyiz. Bu iyiliklerimizden ahirette de şahitliğimiz geçerli olacak mı? Olacak. Fayda verecek mi? Verecek. Çünkü allah Teala diyor ki müminler de görüyor. Bak müminlerin görmesine ne yaptı? İtibar et. Ne buyuruyor? Kuntüm hayru ümmet nuhri cedlinnaz Efendim siz en hayırlı ümmetsiniz. Ve kederli cihanla ümmeten ve satlan, biz sizi çok adaletli, hayırlı ümmet yaptık. Liyakunu Rasulullah Şeyyeden ve ve, ve kederli cihanla ümmeten ve satlan, lütekonu şehada alen nas. Biz sizi hayırlı ümmet yaptık, insanlara şahit olasınız. Yani birbirinize de şahitlik yapacaksınız, bu şahitlik de geçecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem önden bir cenaze geçiyordu. Nasıl bilirsiniz sordu, iyi biliriz dediler, yani camide gördük, kayırda gördük, cihatta gördük, kazada gördük, neyse. Ve cebet vacip oldu buyurdu, sonra bir, üç kere buyurdu ve cebet ve cebet ve cebet, sonra bir cenaze daha geçiyorken, nasıl bilirdiniz bu şahsı buyurdu, kötü biliriz dediler. Allah Allah, sahabe ekran bizim gibi yağcılık yapmaz, biz de şimdi her geleni iyi biliriz. E tabi çünkü bizi kim iyi biliyor ki biz de onu iyi bilelim yani. Kendimiz kalitesiz olunca herkese de bol kepçe şahitlik yapıyoruz. Aslında şahitliğin de çok bir önemi var ve itibarı var Allah'ın dinde. Her yerde de şahitlik yapılmaz. ha ne olacak? Hoca ben ben bu adamı çok bozuk biliyorum, sapık, dinsiz, kitapsız. Eee? e bu şimdi musallaya gelecek ya, gelecek e ben de gideyim şöyle bir bağırayım kötü biliriz. Ondan sonra da yumruğu ye gözünün üstüne. Ulan adamın cenazesi var, millet akrabası ölmüş. Kötü biliriz dersen sana kafayı yer, yersin. Ne yapacaksın? Kötü biliriz deme, gitme. Ya cenazeye gitme. Cenazeye ne gidiyorsun? Kötü biliyorsan o cenazeye gitme. Yoksa gidip de kötü biliriz diye bağırma, kafayı mı yedin sen? Takmayacaksın. Ama iyi biliyorsan mutlaka git şahitliğin geçerli ahirette. İyiyim biliyorum de. Bana gelirsiniz inşallah ha? He? Ama öyle pazartesi salı iş günüm iş günü mesaideyim demeyin ha. <gülüyor> Bizim Mikael amca vardı Allah rahmet eylesin. Buralarda da çok hizmet etti buralara eski. Gelirdi bellemize. İlle cenazemi sen kıldıracaksın. Sen geleceksin. Şudur budur beni ikide bir şey. Ya sen de müsait bir günde öldü. Hacı abi dedim ya. O da hakikaten müsait bir günde öldü yani. Ben de gittim yani. Ama... Ben dedim ki benim müsaitliğimi bilirsin sen O benim sohbetlerine kadar bağlı olduğumu bilir o zaman Her gece bir yere, gündüz bir yere Her gece, her gece, bir gece boş yok, 10 sene, 15 her gece E dedim sen şimdi sohbet Afyon'da Ben Afyon'dan nasıl yetişeyim seni cenazeye kardeşim Yani İstanbul'da değil ki Konya'dan nasıl yetişeyim Sen de müsait günde öl dediğim yani Sohbet İstanbul'a denk gelsin demek istiyorum Çünkü İstanbul dışındaysam yetişemem Yoksa nasıl gitmem adamıma? Allah için hizmet etmiş bu yola. Ama şahitliğinizi esirgemeyin Müslümanlardan. Allah kabul edecek bunu. Vacip, vacip buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vacip oldu, vacip ol. Dediler ya Resulullah, ben ne yapacağım? Ne vacip oldu? Ona da vacip oldu, buna da. İyi dedik vacip oldu, kötü dedik yine vacip ol. Biz bir şey anlamadık. Buyurdu ki, men esneytum lehu hayram ve cebedlehu cennet İyi biliriz dediğiniz kişiye cennet vacip oldu. Allah size bakacak. Kesin cennet. Ha Allah indinde günahları da olabilir. Sizin şahitliğinizden dolayı bağışlıyor. Ve men esneytum lehu şerram ve Kimin hakkında kötü biliriz dediniz, ona da cehennem vacip oldu. Mutlaka ateşe girecek. Niye? Entüm şu hedâullâhi fil ard. Entüm şu hedâullâhi fil ard. En tüm şu Allah'a filat Üç kere tekrar ederdi bazı önemli meseleleri. Ekseri konuşmaları üç kere tekrar edildi sünnet. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Bak Allah'ın şahidisin. Mahkemenin şahidi değil. Ayrancının şahidi şıracı bozacı değil. Allah'ın şahitlerisiniz. Onun için iyi bildiklerimize, camide gördüklerimize, cemaatte tanıdıklarımıza şahitlik edeceğiz inşallah kim önce ölürse öbürü ona ne yapacak iyi biliriz diyecek değil mi şimdi öyle mübarek insanlar ölüyorlar nasıl bilirsiniz böyle bazı kere de çok kalabalık doluyor Allah dostlarının cenazeleri falan iyi biliriz yıkılıyor ortalık ya bazıda bakıyorsun orada oğlu var o bile iyi biliriz dediği yok böyle mi mi mi, mi belki de cimrilik yapmış çocuk para istemiş vermemiş falan onda morali bozuk öyle çocuklar da var zorla babasının cenazesine gelen var yani memlekette e şahitlik kolay bir şey değil şimdi peki müminler de amellerinizi görüyor görüyor muyuz Görüyoruz. keşfimiz açık değil perde arkasını göremiyoruz ama zahirde yapılan amelleri görüyor muyuz niçin cuma namazı mecbur camide niçin beş vakit namaz mutlaka camide mecbur demiyorum mutlaka cemaat dediğim camide de şartı olmasa da cemaatle diyelim bazı başka yerde de cemaat yapılır niye cemaatle niye bayram namazı cemaatle niye haç ömre efendim tek başına olmuyor İlla cemaatle tavaf sahi niye Arafat'ta bütün millet senede bir gün illa orada olacak herkes o bir günü kaçırdı mı haç yok cemaat niye cemaat şahitlik göreceğiz birbirimizi göreceğiz Allah yolunda görüşeceğiz, buluşacağız inşallah. Tamam? Evet. Peki bir de vefat etmiş ee, Allah Teala akrabalarımıza, yakınlarımıza onlara da gösteriyor mu? Bizim yaptıklarımız amellerimizi. Onlara da gösteriyor. Müminler görüyor. Şimdi vefat etti. Anam öldü benim şimdi. Benim iyi bir amelimi görüyor mu, görmüyor mu? E gösteriyor Mevla. İyi kötü. Bakın Enes İbn Malik radıyallahu ta'ala rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem buyurdu. İnna amalekum turzu ala qaribikum ve ashairikum min el Sizin amelleriniz yakın akraba, uzak akraba, aşiret, kamu kabilenizden olan vefat etmiş ölülerinize gösteriliyor. Bu da şimdi önemli. Nasıl Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gösteriliyor. Amellerimiz anamız, babamız, ölmüşlüklerimizle de gösteriliyor. Fenkehane hayran istifşaru bi. Görürlerse ki oğlum namaza gitmiş, cemaate gitmiş, oruç tutmuş, zikretmiş, şükretmiş. Seviniyorlar. Niye onlar da kazansın diye. Ve inke hayr Eğer e, yanlış ameller görürlerse Kanun ediyorlar Allah mülädüm etmadiyetine. Ya Rabbi bizi hidayete erdirdiğin gibi onları da doğru yola kavuşturmadan öldürme, onları da doğru yola kavuşturmadan hidayete eriştirmeden öldürme diye bize dua ediyorlar. Allah Allah. Bu da çok önemli bir şey ya. Şimdi benim annemin mesela benim bir yanlışım ona gösterildiğinde. ...kabrinden dedemin, nenemin yani bunlar da iyi insanlar idi... Ee, ...mesela böyle bir duasını alıyor olduğumu bilmem bile şu anda bana bir kuvvet verdi yani. Ben mesela bu şuurda biraz değildim. Bu hadis-i şerif ben yazdım, ben ettim ama akılda kalmıyor, bazı şeyler unutuluyor. Şu anda salih insanlardan, kıymetli insanlardan, duası makbul insanlardan ölmüşlerimiz var. Hepimizin vardır, ailemizde insanlarımız vardır, geçmişimiz... Bak bize dua diyorlar. Ya Rabbi diyorlar onları da hidayete erdirmeden öldürme. Demek ki bu duanın neticesinde inşallah ufak tefek yanlışlarımız olanlar veya büyük yanlışlarımız olanlar bu duaları almak suretiyle, imanımızın bereketiyle ölmeden hidayet bize de nasip olacak inşallah. Yani herkesin hidayeti kendine göre. Dalaletin, sapıklığın, yanlışlığının boyutu neyse hidayetin ona göre. Amma ve lakin Tabii ki en başta en başta şahitlerin en büyüğü ve kefa billah şeyda şahit olarak Allah yeter baş şahidimiz Allahu Teala. Ondan sonra en büyük şahidimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme çünkü Nisa suresini atkermesinde ne buyuruyor Rabbimiz? Estağfirullah فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ فَجِئْنَا بِكَ عَلَاهُمْ شَهِيدًا يَوْمَيْذِيَّ وَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَصَغُرْ رَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا Habibim, her ümmetin başına kendi peygamberlerini şahit olarak getireceğiz ve o peygambere o ümmetin tasdik mi etti, tekzip mi etti, itaat meddi isyan meddi diye yaptıklarından soracağız seni de bu ümmetinin başına şahit olarak getirdiğimiz günde onların durumu ne olacağı şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar zor bir vazife almış ki Allah'ın huzurunda yalan söylenmez haber gizlenmez efendim doğruyu söylese birileri yanacak yalan zaten söylenmez İyiler hakkında iyiliğine şahitlik sevindirecek ama yanlış yapan, sünnetten ayrılan, ehli sünnetten ayrılan, özellikle itikadi manada mutezileye sapan, cebriyeye sapan, kaderiyeye sapan, şiaya sapan, o şia Allah Allah Allah, sahabeye söven o şia mezhebi. Onlar bunları ne yapsın şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Resulullah'ın Ebu Bekir gibi en yakınına sövüyor. E, Hazreti Ömer'e sövüyor. Ayşe Hanımıza peygamberin hanımına kötü iftira atıyor. Bu şia mezhebi. O nasıl Müslüman olacak? Ya bunları şimdi Resulullah ne desin ya? ne yapacaksın? Bunların şahidi olarak seni getireceğim diyor. Bunların durumu ne olacak? E tabi Resulullah üzüntüden değil. Onun da durumu ne olacak yani? Çünkü şikayet etmek istemiyor. İstemiyor ama adam da elü sünneti bırakmış. Hatta Havzu Kevser'in başında ümmetine ciğerler paralenmiş, güneş tavan boyu yaklaşmış, dudaklar patlamış, susuzluktan ölecekler. Havuzun başına geliyorlar, mübarek eliyle içirmek istiyor. Bazılarını kovuyorlar. Melekler, defolun gidin sizin bu havuzda nasipiniz yok. Üzülüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki onlar da benim ümmetlerim gönderin içireyim. Allah Allah. Ama diyor ki melekler sen biliyor musun? Onlar senden sonra sünnetini bozdular. Yolunu değiştirdiler. Sahabene sövdüler kader inkar ettiler neyin yani amel bakımından ziyade itikadi sapıklıklar yani 72 fırkadaki sapıklıklar burada gündeme geliyor çünkü amel kusuru hemen hemen herkeste olabilir fakat itikat bozukluğunda havzu kevserden kovulacaklardır buyuruyor e ben ne yapayım diyor ben istiyorum içireyim melekler kovuyorlar onlar senden sonra bidat çıkarttılar hangi bidat çıkarttılar Ebipitat araba bitat uçak bitat değil. Ne bir da dinde reform, itikadı değiştirdiler. Sahabenin inancını değiştirdiler. Sahabenin amelli fıkhını değiştirdiler. Dini değiştirdiler yani. Yoksa bir yenilik çıkmış istifade edersin. İslam'a uyanlardan faydalanırsın. Dini bozdular. Allah bizi dini bozanlardan etmesin. Elhamdülillah etmedi elhamdülillah. Etmedi etmesin. Buna dua edin. Evet. Şimdi burada daha güzel bazı hadis-i şerifler var, rivayetler var. Bakalım benim de işime belli olmaz. Bir de akaya gelirim, nereden ne yeleser, ne rüzgar eser, bilmiyorum ama bana önceden telefon edin. Burada iki üç tane çok önemli hadis var. Ercan efendi falan telefon etsinler. Hoca efendi o Tevbe suresi 105. hadis söz verdin, o hadisleri de okuyacaktın deyin. Ondan yapalım, tamam inşallah. Çok önemli bilgiler daha var. Çünkü ayetin yarısını okuduk, yarısı kaldı. Şimdi onlara da girecek bir, bir saat daha geçmek icap eder. Buna da vaktimiz yetmez. Şimdi sizi de yormayayım diyorum ama ben de hafif yoruluyorum artık. Yaşlandım ha. Ama şeye de bakmayın yani. Ona da aldanmayın yani. <gülüyor> Bazı kere birden bakarsınız. Hoca her sene Ramazan'da mübarek sanki yedimin imamı vardır, Sanki yedimin sanki imamıyım derdi. Sanki yedim camisi var Fatih'te, bakıyorsunuz abi şimdi, sanki yedim diyorum bakıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, sanki yedim camisi diye bir cami var Fatih'te. Bunu sanki yedim diye yapmış adam, Osmanlı zamanında canı muz istemiş, muzun parasını ayırmış, sanki yedim demiş o parayı yememiş, öyle biriktirmiş cami yapmış sanki yedimlerle, biz sanki yedimlerle pşş, neler yapardık, birkaç cami yapardık sanki yedim, biz e, sanki yedim yok bizde, biz hemen yedim yani böyle, Hatta canı istemeden de fazla bir meyva bir şeyler alıyor. Belki canım karpuz çeker yarın diye. Onu da alıyor yani. O andayı bırak. Ondan sonra kenar zulo. Kuru yemiş, muru yemiş. Sanki yedim değil, belki yerim. Bizim Mecap belki yerim ya. Dursun kenarda kardeşim. Ondan sonra adam o da mübarek sanki yedim sanki çok şakacıydı ya. Acayip bir şey. Şimdi Efendi Hazretleri böyle bazı karşılaşırdık. Mehmet efendi, hemen, Selamun Aleyküm derdi da efendi onu görmeden o selam verirdi. Hemen derdi 90'ı aldım derdi falan. Millet bir şey anlamaz. Hani ki 100 sevaplar selamı başlatan 90 alıyor ya. 90'ı aldım falan millet ne anlamıyor. Bizim millet anca maçtan, haçtan falan öyle. Ne 90 bilmiyorum. ne piyango, miyango zanneter bu lafları. Neyi 90. Yani böyle ilmi olduğu için her sene teravih hatimle kıldırıyor. Kadir gecesine kadar bir hatim yapıyor. Kadir gecesinden sonra üç gecede bir hatim yapıyor. Yani gecede on cüz. Ayakta namazdan ha teravide sene. Dedi ki bu sene dedi ya bu sene bir hatim yapalım. Hani zaten normal camilerde bile hatim zor. Bir hatim yapalım arkadaşlar. Son üç gece dedi de hocanın hafızlığı zayıflamış herhalde. Vay bunu bir duydu. Bir geldi dedi ki dizine beline güvenen dedi. Bir gecede dedi hatim. Hacı Salih Efendi Hazretleri dergide yazdım. Hacı Salih Efendi, Evliya Allah'tan çok büyük. Okuyun şefaatine nail olursunuz. Erzurum'a giden mutlaka ziyaret etsin. Çöender köyünde. Evliya'nın reisi çürümedi. Kabrinden çıkarttılar, köylüleri çaldılar. Götürdüler, türbe yaptılar. Hürriyete manşet oldu. şehh çalındı. Ulan ne şeyh çalındı mübarek. Öyle istemiş. Kaç yere vasiyet etmiş. Oraya da gömersiniz, oraya da gömersiniz. Kerametleri sonra çıkıyor tabii ki. Ya Evliya Allah hiç çürümemiş. Bu dergide, Gül'de yazdım. Benim de ahiretliyim. Efendi Hazretlerimin tabi dostu yakın. Çok e, Alvarlı Efe ahretliği Ne kerametler. 3-4 ay yazacağım. Çünkü bende de Hakkı var. Tanıtacağım size onu. Tanırsanız şefaatine erersiniz. Ama bir de Erzurum'a gidip de gidiyorsunuz kayak yapmaya. Ulan kırılacak bacaklarınız bir yeriniz ya. Gidin de bir Alvarlı Efe'yi ziyaret edin. Gidin de bir Abdülbahap Gazi ziyaret edin. Gidin bir Hac Efendi'yi ziyaret edin. Kay... <gülüyor> hadi gittin kayak yapma, yaptın kayak, kay haram değil zaten kayak yaparken bacağını macağını açamıyorlar soğuktan ama bir iki de evliya ziyaret et. sadece kayak yapılıp da bilmem ne kebabı yiyip de dönülür mü Erzurum'dan yazık değil mi Erzurumlulara ya sana yazık, sana şefaattan mahrum olursun hiç çürümemiş 6-7 ay sonra çıkarttılar da her yere kokular saçılıyor bütün millet sabah kadar ziyaret etti, yüzünü açtılar Bizim 6-7 değil, bizi 6 gün sonra mezardan çıkarsınlar, suratımıza bakamasan kokudan kaçarsın. Yani, öyle büyük zat, ne kerametleri var. Hapse attılar, hapisten gündüzleri, geceleri hapisten çıkıyormuş, gündüz geceleri gidiyormuş, köydeki doğramayan ineğe doğum yaptırıyormuş, oru yaptırıyormuş. Ahurda görenler var, hapiste görenler var. Kerametleri çoktur, ben de çok tabi şahit oldum da mübareğin. Efendim, bu dergi de okuyun inşallah, tamam mı? Nereden geldik buraya? He? Ha işte görüyorsun hafıza hafif şey oldu. Sanki yedimin o bir gecede hatim yapacağını duyunca cemaatın bir kısmı kaçmış. Hacı Salih Efendi de Küçükköy'de duymuş illa gidelim demiş bir gecede hatim yapalım diye. O da gelmiş mübarek anlatırdı. Ben de o hatimde bulundum derdi. Sahura kadar zor bitti gecelerin de en uzun zamanıydı dedi. Sağur bile yemeğe vakit kalmadı dedi. Limonatalar yapmışlar caminin ortasına. iki rekatta bir içen içene derdi. Ondan sonra bazı da ayakta uyuyan düşen düşene derdi. Düşen pat, küt kalkıyorlar derdi. <gülüyor> siz de şimdi yoruldum dediğime bakmayın. Böyle hoca yoruldum oldu derseniz bir dakika üç saat sohbet edersiniz. Bu sefer siz de yoruldum dersiniz benim gibi. Onun için ama tadında bırakalım. Fatih'te İstanbul'da iki saat falan oluyor yine. Bir buçuk iki saat oluyor ama... Buraya biraz yol yorgunluğu da oluyor. Efendim? Allah'tan başka kapı yok. İnşallah ben size 5 Ekim'de geleceğim değil mi? 5 Ekim Cumartesi yatsıdan sonra geleceğim. 8 Ekim'de de benim neyim var? Mahkemem var. Mahkemem de önemli. Artık sona doğru yaklaşılıyor. Bana unutturmayın ben size 5 Ekim'de mahkemenin hayırla neticelenmesi için hangi ismi şerif var onu öğreteceğim çok uzun bir şeyler değil ama o 5 Ekim'den buradan ben size ilan ederim ondan sonra efendim birkaç günde bununla amel edersiniz mahkemem hayırla neticelenir inşallah onu da 5 Ekim'de söyleyeyim şimdi unutursunuz ben de amel edeyim siz de amel edin beni de bir kurtarırsınız inşallah beni Allah kurtarır sizin dualarınızla kurtaracak inşallah o ismi şerifle de amel ederiz mahkemesi olanlar için hepsi için. Sen daha ne yazdın burada mübarek? He? 16 senedir çocuğum olmuyor. Al sana. Erbağın İdrisiye ç harfi. Ç harfinde ne yazıyor? Çocuğu olmayanların okuyacağı dua. Ona sonra gidersin. Tüp bebek de olmadı. O da olmadı. Bu da tutmadı. Şu da tutmadı. Erbağın İdrisiye tutar. Allah'ın ismidir o. Evet, biz de dua edelim efendim dualar var hastalar amin subhan rabbil alamin rabbil ve muamel ne âudu be kemin el-nâr ve manqar rabbil amin. Qâbli muamel. Allah minnâ sälükümü kair ma sälükümü nebiümü Muhammed. Sallallahu taâlâ alayhi s-salâm. Ne âudu be kemin şer müstahakî Muhammed. Sallallahu taâlâ alayhi ve la havle ve la kuvveti illa billahi ne azim ya arhemen rahimin ya arhemen rahimin ya rahimin uzaktan yakından gelenlere ya rabbi sabırlar sebatlar ihsan ile. bu yolda devamlar sebatlar ihsan ile. günahlarımızı mağfiret eyle hasenata tebdil eyle seyyatımızı mahveyle umduklarımıza nail eyle korktuklarımıza emin eyle bereketli vakitler nasip eyle ya rabbi sen hayırlarla bereketlerle yaşayıp ölmek nasip eyle iman selameti nasip eyle ölmüşlerimize rahmet eyle kabirlerini nur eyle Evet, Ali Ertop Hoca Efendi, İsmail Hakkı Tekkesi'nin hocası, hanımı, hacı Hanım vefat etti. Ona da çok rahmet eyle, kabrini nur ile, Ya Rabbi, daha geçmişlerimiz bu cemaattan geçmişlerimiz de ruhları için buyurun bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden ve resul. Hediyelerimizi isal eyle, kabirlerini nur ile, derecelerini âli eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, hastalara acil şifa. Dertlilere deva, böbrek nakli olacak kardeşimize hayırlı ameliyatlar nasip eyle. Döşemik hastası oğlu için dua istiyor. iki yaşında. Ya Rabbi acı şifalar ihsan eyle. Oğlunun belden aşağı tutmuyor. Ya Rabbi baba duası peygamber duası. Babasının ona yaptığı duaları tuttur. Ya Rabbel alemin. Veya gayrından hafızlık yapanlara. Keskin zekalar ihsan eyle. Dertlilere devalar ikram eyle. Borçlulara edalar ihsan eyle. Bizi ya Rabbi borç aldırıp sen fazluluköreminle ya Rabbi borç almaya muhtaç etme. Ya Rabbi borç yüzünden yalanlar rüşvete faize bulaşmaktan muhafaza eyle. Allah'ım rızıklarımızı helal eyle. Ya Rabbi geniş eyle. Ya Rabbi insücinin fasıkların şerlerini bizden sarf eyle. Eşrarın şerlerini def eyle. Hakkımızda ile hud'a sihir ve nazar işletenlerin bütün faaliyetlerini iptal eyle. Şumvarek saate hepimizi Ya Rabbi bütün... E, kayıtlardan, zincirlerden, bağlardan, bu kârlardan azadeyle, boyunlarımızı cihanlıktan azadeyle, ami diyen dillerini haricahimden azadeyle. Cemaatımızı günbe gün ziyade eyle, sevenleri artır ya Rabbi. Fazlü keremille ya Rabbi alemin. Ve ya hayrunnasulîn beş ekim gecesinde de manilerimizi izale eyle, yardımcılarımızı ziyade eyle, sıhhatu afiyetlere malik eyle, elden ayaktan düşmeden ibadet yolunda, ilim yolunda seyahat etmek, bu cemaate gelmek bizlere nasip eyle. Amin amin muhurret Taha ve Yasin. O askere gidenlere ya Rabbi, sen hayırlı kişilerle karşılaşmak nasip eyle. Hayırla başarıyla bitirmek nasip eyle. namazdan abdestlerini gayet etmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi sen askerimize, polisimize yardım eyle, eşrar-ı muhafaza eyle, İslam üzere sabit eyle ve daim eyle. Ya Rabbi vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle, terör belasından muhafaza eyle, Allah'ım Mısır'daki ehli sünnete yardım eyle, onlar hakkında çıkan ölüm kararlarını, hapis kararlarını iptal eyle, Allah'ım Suriye'deki ehli sünnete yardım eyle. Allahım Suresi dedi ki bu esed rejimin, nusayri ile. Allahım sen fazluk edinle eli sünneten usrat ile. Ya Rab Doğu Türkistan'a, ya Rab Filistine, ya Rabbi sen Kerk Cezayire, Tunus'a, Afganistan'da. ''Ya Rabbi dünyanın neresinde zulme uğramış, mazlum, esir düşmüş, hapse düşmüş, kafirlerin şerine uğramış Müslümanlar varsa acil yardım eyle. Ya Rabbi idrak eyle, Ya Rabbi halas eyle, Ya Rabbi imdad eyle, Ya Rabbi igase eyle, Ya Rabbi, ya Rabbi sen din meded eyle. Ya Rabbi yetiş onların feryadına. Ya Rabbi bir an evvel Ya Rabbi bu Şianın şerinde ne eli sünneti muhafaza eyle. Bu Vehhabilerin şerinde ne eli sünneti muhafaza eyle. Allah'ım kazan gibi kaynatıyorlar memleketleri ehl sünneti arada kıstırıyorlar ya Rabbi. O bırakıyor, o başlıyor ya Rabbi. Bu ehl sünnet çok çekti. Ya Rabbi yardım eyle ehl sünnete. Ya Rabbele alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya Bizim de Bizimle o durumlara düşmemizden bizi muhafaza eyle. Nimetimizin kıymetini bildir ya Rabbi. Cemaatle namazlara devam ettir ya Rabbi. Camileri, sohbetleri boş bıraktırma ya Rabbi. Çocuklarımızı medreselere göndermek nasip eyle. Ya Rabbi Türkiye'yi bunlarla muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nankörlükten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Yanımızdaki etrafımız ateş kazan olmuş her yer yanıyor yavrum. Bizi bugüne kadar korudun bundan sonra da muhafaza ile. İslam ile muhafaza ile, Kur'an ile muhafaza ile ya Rabbi'l alem ve ya hayrul nasirin. Sallallahu taala ala seyyidina muallana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kesirun. Elhamdülillahi rabbil âlemin.